Resul Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Mü'minun Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminleri konu almasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. İkinci ayet. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Üçüncü ayet. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Dördüncü ayet. Onlar zekat vazifesine ifa ederler. Beşinci ayet. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Altıncı ayet. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Yedinci ayet. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Sekizinci ayet. Onlar, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Dokuzuncu ayet. Onlar ki, namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. Ben inandım diyenlerin umduklarına kavuşması, kendi ölçülerine göre değil, ancak bu ve benzeri ayetlerde belirtilen özellikleri taşımakla gerçekleşir. 10 ve 11. ayet İşte onlar, varis olanların ta kendileridir. Onlar, cennetlerin en yücesi, Firdevs'e varis olacaklardır. Ki, bu mirasçılar, orada, ebedi kalacaklardır. 12. Ayet And olsun ki biz, ilk insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık. 13. Ayet Sonra onun neslini, bir nutfe, sperma olarak, sağlam ve emin bir yer olan, rahime yerleştirdik. 14. Ayet Sonra rahimde o nutfeyi, bir alaka yaptık. Derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Ana rahmindeki başlangıçtan sonra diğer bir yaratılışa geçen insan kendi aslındaki özel kabiliyetleriyle en güzel şekilde donatılmış olarak gelişmektedir. Çünkü bir türün DNA'sı sadece kendi türünü meydana getirmek için yüce yaratıcı Allah tarafından programlanmıştır. Alaka ve mudga için 22. surenin 5. ayetine bakılabilir. 15. ayet Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. 16. ayet Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. 17. ayet. Andolsun ki üstünüzde yedi yol ve yedi tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Müfessirlerin çoğu ayetteki yedi yolu yedi kat gök veya göğün katmanları olarak yorumlamışlardır. Elmalılı da bunu insanları kuşatan yedi idrak yolu olarak anlıyor ki bunlar beş duyuyla akıl ve vahiy yollarıdır. 18. Ayet Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de, onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz, onu gidermeye de kadiriz. Yağmur olayının gerçekleştiği tek gezegen dünyadır. Yağmur sularının hepsi yerin dibine inse, yahut sel halinde akıp gitseydi, yahut da yağmur yağmasaydı, hayat biterdi. Bu yüzden... Allah'a ne kadar hamd ve şükür edilse azdır. 19. ayet İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 20. ayet Yine onunla Turi Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki, meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. 21. Ayet Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır, hem de onlardan yersiniz. 22. Ayet Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. 23. Ayet Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de, onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. ''Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız?'' dedi. 24. Ayet Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, ''Bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi.'' Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. 25. ayet O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. 26. ayet Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. 27. ayet Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman, ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çift ile aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendilere cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma, çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. 28. Ayet Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. 29. Ayet Yine de ki, Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen yere indirenlerin en hayırlısısın. 30. Ayet Doğrusu bu Nuh kıssasında, ''Nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz.'' 31. Ayet ''Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik.'' 32. Ayet ''Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız?'' dedi. 33. ayet. Kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz halde kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler: Bu sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. 34. ayet. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. 35. Ayet Siz öldüğünüz toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? 36. Ayet O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. 37. Ayet Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. Bunlara Dehrin Yun veya materyalist denilir. 38. Ayet O Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. 39. Ayet Peygamber Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi 40. ayet Allah onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar buyurdu 41. ayet derken onları o korkunç çığlık yakalayı verdi böylece onları sel sularının taşıdığı çerçöp haline getirdik artık defolup gitsin böylesi zalim kavim 42. ayet Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Salih, Lut ve Şuayb aleyhisselam ve onlardan başka diğer peygamberlerin nesilleri. 43. Ayet Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu tehir edebilir. 44. Ayet Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar, biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Allah'a iman etmemek, onu yok sayarak yaşamak veya peygamberinin getirdiklerini yalanlamak ve onlardan yüz çevirmek, mülkünde ve hakimiyetinde yaşadığımız yüce Allah'a bir baş kaldırıdır. Bunun cezası da, verdiği mühlet bitince, çeşitli devirlerde insanların başına gelmiştir. 45 ve 46. Ayet Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dip başlı bir toplumdular. Allah'a iman, ona teslim olma ve onun buyruğunun öne geçmesi demektir ki, böyle bir iman Filavun ve yandaşlarının işine gelmezdi. 47. Ayet Kavimleri olan İsrailoğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki mı iman edeceğiz, dediler. 48. Ayet Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. 49. Ayet Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. 50. Ayet Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun akarsuyu olan bir tepede barındırdık. 51. Ayet Ey rasuller, Temiz, helal şeylerden yiyin, salih amel işleyin. Çünkü ben, yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. 52. Ayet Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp, azabımdan sakının. Bütün dinlerde asla olan amentü, akaid, inanç esasları aynıdır. Değişmemiştir. Fakat... Amelde tali, furuğa ait hükümlerse değişmiştir. 53. Ayet Ancak onlar, saparak din işlerinde, gruplar halinde, aralarında parçalandılar. Her grup, ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevilmektedir. Biz haktan yanayız demeleri gerekirken, hak doğru biziz dediler. 54. Ayet sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. 55 ve 56. ayet. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. 57, 58 ve 59. ayetler. Buna karşı Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar. 60 ve 61. ayetler. Ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Yüce Allah'ın huzuruna mahcup olarak varmaktan kalpleri ürperenler ve onun azabından korkanlar ona kulluk ederler. Ellerinden geleni verirler ve yaparlar. Salih, sevaplı işlerde bulunurlar. Dindarlıklarıyla övünmez, kendini beğenmezler. Bu ayetin böylece somut tatbikçisi Hz. Ömer Allah Allah'ın olmuşken yine de ölmeden önce Rabbimin azabından değil ona mahcup varmaktan korkuyorum demiştir. Hasan-ı Basçı Hazretleri de güzel bir ifadeyle mümin Allah'a itaat eder, ama yine de korkar. Münafıksa hem Allah'a emirlerine baş kaldırır ama yine ondan korkmaz demiştir. 62. ayet. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. 63. ayet. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki, hep onlar için çalışırlar. 64. Ayet En nihayet onların varlıklı ve şımarık olanlarını azap ile kız kıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. 65. Ayet Bugün artık feryat edip sızlanmayın. Çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. 66 ve 67. ayet Size ayetlerimiz okunuyordu da ona Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. 68. ayet Peki onlar hala o sözü Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap, veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? 69. Ayet Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? 70. Ayet Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. 71. Ayet eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı, gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helake giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an ile şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Kur'an'ı rehber edinen ve onun yolunu takip eden pek çok millet, cihanın en büyük ümmetlerinden olma şerefine ulaşmıştır. 72. Ayet Ey Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar. Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 73. Ayet Şüphesiz sen onlara elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. 74. Ayet Ama ahirette inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, taguti ve cahili hayatı istemektedirler. 75. Ayet Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp, yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. 76. Ayet Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar, uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. 77. Ayet Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman, birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıb edirler. 78. Ayet Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. 79. ayet. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. 80. ayet. Yaşatan ve öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? 81. ayet. Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. 82. ayet. Öldüğümüz ve toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman... ''Gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?'' Dediler. 83. Ayet ''And olsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başkası değildir.'' Dediler. 84. Ayet ''Resulüm onlara de ki eğer biliyorsanız söyleyin bana o yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir?'' 85. Ayet ''Allah'ındır.'' Diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz? 86. Ayet Yine sor, yedi göğün Rabbi ve büyük harşın Rabbi kimdir? de. 87. Ayet Hepsi Allah'ındır diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız? de. 88. Ayet Biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Diye sor 89. Ayet Yine Allah'ındır diyecekler O halde nasıl büyülenip de Yüz seviliyorsunuz de Bu ayeti kerimelerde Görüldüğü gibi müşrikler de Allah'ı kabul ediyorlardı Fakat 82 ve 83. Ayetlerde Görüldüğü üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğine Onun tebliğ ettiği Kur'an'a inanmıyor Bunları ciddiye almıyor Ahireti de inkar ediyorlardı 90. Ayet Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik, onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. 91. Ayet Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte bir ilah da yoktur. Olsaydı o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. 92. Ayet Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. 93 ve 94. Ayet De ki, Ey Rabbim, eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. 95. Ayet Rasulüm. Biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. 96. Ayet Fakat yine de sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. 97 ve 98. Ayet Ve de ki ey Rabbim şeytanların vesveselerinden telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. 99 ve 100. Ayet Nihayet o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim dünyaya beni geri döndürünüz, takiben terk edip geldiğim o yerde artık iyi sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık tekrar dirilecekleri güne kadar önlerinde bir engel vardır. Ruhende bedenende geri dönemezler. Ayetteki berzah, engel demek olup, ölümle başlayan, yeniden dirilmeye kadar süren zamanı ifade eder. Berzah aleminde insanlar bir tür hayat sahibidir. İnsan kabirde ruhen hisseder, sıkıntı çeker, sevinir ve üzülür. Ya mutlu bir hayat sürer, yahut da firavunda olduğu gibi kıyamete kadar her gün sabah akşam ateşe arz edilir. İnkarcılara, asi müminlere kabir azabı vardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuştur. 101. Ayet Suğura üfürüldüğü zaman aralarında bağlandıkları soylar artık yoktur ve birbirlerinin hallerini de soruşturamazlar. Ama cennetlikler birbirinin halini soracaktır. 102. Ayet Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse işte onlar Kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 103. Ayet Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup, Cehennemde ebedi kalacaklardır. 104. Ayet Cehennemde ateş üzerine çarpıp kavurur da, Orada dişleri sırıtır halde kalırlar. 105. Ayet Ayetlerim size okunurdu da, Siz onları yalan sayardınız değil mi? 106. Ayet Derler ki, ''Ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk.'' 107. Ayet ''Ey Rabbimiz, bizi buradan ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklar dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz.'' demektir. 108, 109, 110 ve 111. Ayetler Allah buyurur ki, ''Kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ''Ey Rabbimiz.'' ''İman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.'' dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir.'' 112. ayet. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? 113. ayet. Onlar bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Nereden bilelim? Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz kalmadı derler. 114. ayet. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz dünyaya tapmaz isyankar yaşamazdınız. 115. Ayet Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere, insan, başıboş, sorumsuz, içgüdüsüyle hareket eden bir varlık olarak değil, düşünce, akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Varlığını, gaye ve sorumluluğunu bildiği ölçüde nitelik bakımından diğer canlılardan ayrılmaya başlar. Böylece hayvansal müştereklikten yükselerek nitelikçe insanlaşan insan kendini ve yaratanını bildiği gibi onun gözetim ve denetimi altında olduğunu ve tekrar ona döneceğini de bilir. Artık böyle bir insan hem yaratan Rabbine hem de yaratılanlara karşı görevlerini aksatmadan tam olarak yerine getirmeye çalışır. 116. Ayet Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Yüce Arş'ın Rabbidir. 117. ayet. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilahata par Allah yerine ona bağlanırsa işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. 118. ayet. Peki ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Zülfurkan, Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Müminun suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.